Gazetelik.com Podcast Bugün 30 Nisan 2006 Pazar Gazetelik Podcast Spor Bülteni ile karşınızdayız. Türksel Süper Ligi'nde 32. hafta karşılaşmaları bir maç haricinde dün, dün tamamlandı. Ligde heyecan bitirerek artmakta. Her geçen hafta son iki haftaya girilirken Galatasaray ve Fenerbahçe 77 puanla ilk iki sırayı paylaşıyorlar. UEFA Kupası mücadelesinde ise bu hafta Beşiktaş aldı, Vestas Vanspor galibiyetiyle ile 51 puanı çıktı. Trabzonspor Gençlerbirliği bu hafta puan kaybettiler, aynı puanda kaldılar Geç, Geçen haftaki puanlarında kaldılar. Kayserispor ise bu münsevaz sporla oynayacak. UEFA Kupasında heyecan son iki hafta daha devam edecek gibi görünüyor. Düşme mücadelesinde ise yine aynı heyecan devam ediyor. Denizspor Diyarbakırı kendi evinde mağlubetli bir 0 skorla. Samsun ve Malatya ise maçlarını kazandılar. Gerçekten puan mücadelesi çok ilginç. Yani puan tablosu geçtiğimiz senelerde hiç böyle bir puan tablosuyla karşılaşmamıştık. Düşme hattında. Öncelikle 30. Inç, 32. hafta toplu sonuçlarına göz atalım. Cuma günü oynanan karşılaşmada Beşiktaş Beslan Sporu deplasmanında 1-0 spor mağlup etti. Dün oynanan da dün oynanan karşılaşmanın hepsi saat 19'da başladı. Galatasaray 4 Büyükşehir Belediyesi Ankara Spor 0. Erzurumspor 0, Çaykurspor 2, Ankara Gücüspor 0, Malatyaspor 1, Denizspor 1, Diyarbakırspor 0, Trabzonspor 2, Fenerbahçe 3, Samsungspor 2, Gençlerbirliği 0, Gaziantepspor 2, Konyaspor 0 ve bu bu akşam saat 19'da Sivasspor, Kayserispor karşılaşması da oynanacak ve 32. hafta karşılaşmaları da böylelikte tamamlanmış olacak. Puan durumuna baktığımızda Fenerbahçe ve Dağlısıray şampiyonluk mücadelesi veriyor. İki takımın da puanı 77. Ancak Fenerbahçe 2 leverage'da Galatasaray üstünlük sağladığı için lider durumda Beşiktaş 51 puanla 3.'cü, Trabzonspor 49 puanla 4.'cü, Gençlerbirliği 48 puanla 5.'inci ve bir maç eksiğiyle Kayserispor 45 puanla 6.'cı. 7.'ci sırada bulunan Konyaspor'un puanı 42. 8. sırada Sivas Spor bulunuyor. Bir maç ekseğiyle 40 puanda ve 9. sırada bulunan Erciş da puanı 40. 10. sırada Vestelman'ın var. Puanı 39. 11. sırada Çaykuriz'e Spor. Puanı 38. 12. sırada Gaziantep Spor yer alıyor. Puanı 37. 13 ve 14. sıraları aynı puanda iki takım paylaşıyor. 36 puanla Ankaragücü 13. Büyükşehir Belediye Ankara Spor. 14. 33 puanı paylaşan 3 takım var. Denizspor 15. Samsun Spor 16. Malatya Spor 17. Ve son sırada 29 puanla Diyarbakırspor bulunuyor. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe... Sarayı kendi evinde 4-0 gibi bir skorla yenmişti ve liderliği tekrar inanmıştı. Bu hafta oynanan karşılaşma şampiyonluk mücadelesine gerçekten önem taşıyordu. Çünkü Fenerbahçe Trabzon deplasmanına gidiyordu. Fenerbahçe bu maçı 3-2 kazanmasını bildi. Zorlu Trabzon deplasmanından 3-2'lik skorla 3 puan çıkaran Fenerbahçe, Türksel Süper Lig'de son 2 haftaya girerken liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe ilk yarısının 35. dakikada Çin yakın golüyle 1-0 yenilik kapattığı maçta 56. dakikada Tunca ile beraberliği yakaladı. UEFA kupasını kovalayan Bordo Mavili takıma 66. dakikada Adem'in kendi kalesine attığı golle üstünü kuran Sarı Lacivertliler 79. dakikada Semi ile farkı ikiye çıkarttı. Bu golden 1 dakika sonra Fatih Tekke skoru 3-2 yaparken kalan dakikalarda başı gol olmayınca Fenerbahçe zorlu Trabzon virajını kayıpsız döndü. Maçtan sonra teknik direktörlerini yaptığı açıklamalara göz atalım. Fenerbahçe teknik direktörü Christoph Dağ'ın Trabzonspor maçı sonrasında yaptığı açıklamada Galatasaray derbisinden sonra sezonun en önemli galibiyetini aldık dedi. Alman hoca şöyle konuştu. Futbolcularımız maça stresli başladı. Rakibin kadı defans anlayışı nedeniyle ilk toplarda da etkisiz kaldık. Ancak ilk yarı yenik kapatmak herkesi kendine getirdi. İkinci yarıya daha iyi bir oyunla çıkıp istediğimizi almayı bildik. Şampiyonluk yarışını ligin son dakikasına kadar sürdürüp mutlu sona ulaşacağız. Bizim için çok kritik bir dönemeci geldi bıraktık diye konuştu Christoph Daum. Trabzonspor Teknik Direktörü Halilotsic ise şunları söyledi: Maça iyi başlayan ve oyunu kontrol altına tutan taraf bizdik. İlk yarıda bulunduğumuz gol dışında kaçırdığımız pozisyonlar da vardı. Daha iyi bir oyunla çok daha çok gol atabilirdik. Özellikle ikinci yarının başında kaçırdığımız mutlak bir gol vardı ki oyunun dönüm noktası oldu. Sahaya çıkarken ligdeki şampiyonluk yarışı bizi ilgilendirmiyordu. Biz ligi üçüncü sırada tamamlamak istiyoruz. Bu yüzden de mücadelemizi kalan iki maçta da sürdüreceğiz diye konuşmuş Vahit için. Maçtan notlara göz atalım. Ligin kırılma noktalarından biri olarak kabul edilen Trabzonspor-Ferabahçe maçı öncesinde İl Emniyet kelimenin tam anlamıyla seferberlik ilan etti. Hafta arasında toplanan iyi e güvenlik kurulunun kararları eksiksiz uygulanırken erken saatlerden itibaren işbaşı yapan güvenlik görevlileri stat ve çevresinde kuş uçurtladı. Amnekerin girişinde bilet kontrolü yapıldığı görevlilerin mesaisi Fenerbahçe şehirden ayrılana kadar devam etti. Bordu Mavili taraftarları ve futbolcuların motivasyonu arttırmayı planlayan stat yönetimi karşılaşma öncesinde kolları sıvadı. Trabzonspor'un bu sezon geride kalan maçlarda attığı müsabakalarda bulduğu golleri defekkanla izleme imkanı sunan Karadeniz ekibi, rakip fileleri iki kez havalandırmasına rağmen puan ya da puanlarla buluşamadı. Ligin ikinci yarısının ortalarından itibaren deplasyon maçlarına gitmeye başlayan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, dün kurmalarıyla birlikte Trabzon'daki yerini de aldı. Takımın ilk gol yemesinin ardından sıkıntılı anlar yaşayan Aziz Yıldırım ikinci yada gelen galibiyetle beraber adeta mest oldu ve müsabakanın ardından hem teknik ekibi hem de futbolcuları tebrik etti. Ligde şampiyonluğu kovalayan Fenerbahçe ile UEFA'yı adetleyen Trabzonspor'un maçına medyada da büyük ilgi gösterdi. Karşılaşmaya 45'yi foto olmak üzere toplam 234 gazeteci, gazeteci takip etti. Yetkililer bu sayının Trabzon, Trabzon ameliyakar stadına bir rekor olduğu vurgulandı. Ligde orta sıralarda boy gösteren Trabzonspor ve Fenerbahçe Paf takımlarının maçı golsüz eşitlikle tamamlandı. Mehmet Ali Yılmaz tesislerindeki müze taraflar birbirine karşı üstünlük kuramayınca haftayı birer puanla kapadılar. Fenerbahçe Trabzon'da Trabzonspor'la mücadele ederken şampiyonluk yarışının diğer, diğer bir takımı Galatasaray ise kendi evinde Büyükşehir Belediye Ankara karşılaşıyordu. Galatasaray bu maçı 4-0 kazanmasını bildi. Galatasaray'da buruk sevinç... Ali Sami Yen'de konuk ettiği Ankara Spor'u il için iki golüyle ve Hakan Niyazan kabzan attığı gollerle 4-0 yenen Galatasaray puanını 77 yaptı ve Tüksel Süper Lig'de son iki hafta gerilirken zirve ve takibini sürdürdü. 11. dakikada Ergün orta yaparak kullandığı serbest vuruşla altı pas içinde Hakan'ın kafa vuruşunda top kaleci Cevriş'ten dönerken pozisyonu takip eden İliç seken topu planlayarak ağları gönderdi ve Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi. Bu golden 3 dakika sonra 14. dakikada soldan Ayhan'ın kullandığı korner vuruşunda ceza sahası içinde Petrus'un vuruşu kısa düşerken altta pas çizgisi üzerinde Hakan kafayla bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu ve skor 2-0 oldu. Maçın ikinci arasında 77. dakikada soldan gelen ortaya ön direkte ayak koyan iliç kaleci Cevriç'in üzerinden topu ağları göndererek skoru 3-0'a taşıdı. Ve bu golden 4 dakika sonra 81. dakikada Volkan'ın yerden pas olarak kullandığı serbest vuruşta Topla penaltı noktası önünde buluşan Hasan Kabze şık bir plase vuruşta meşin yuvarlığı ağlara gönderdi Ve karşılaşmanın sonucunu da ilan etti 4-0 Maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Erik Gerets Trabzon'da kazanan Fenerbahçe'nin yarışta avantajlı konumda olduğunu belirtirken biz de bu yarışın içindeyiz. Öncelikle son hafta ne olacağını bilemiyoruz. Duygularımızı da hesaplayamıyoruz diye konuşmuş. Belçikalı Hoca şöyle devam etti. Rakibimiz de kazandı. Yarış devam ediyor. Avantaj Fenerbahçe'de. Müthiş bir sezon geçirdiğimizi söyleyebilirim. Son maçları da kazanırsak 80 puan üstüne çıkacağız ki bu müthiş bir performanstır. Umarız Fenerbahçe'ye Fenerbahçe ilk oynayacağı maçta puan kaybeder diye konuşmuş. Maçtan notlara göz atalım. Sarı-Kırmızı taraftarlar geçtiğimiz hafta Fenerbahçe maçında yaşanan olaylara tepkisini sürdürdü. Galatasaraylı taraftarlar derbiden sonra üzerlerine biber gazı sıkılmasını vali muammergeleri açılan pankartlarla protesto etti. Tribünler uzun süre vali istifa, emniyet uyma biber gazı sıksana şeklinde tempo tutarken eski açık tribüne biber gazı ve insan hakları yazılı pankart açıldı. Tepki dakikalarca sürdü. Teknik direktör Geredz Fenerbahçe derbisinin ardından takımda bazı değişiklikler yaptı. Belçikalı teknik adam Kadıköy'de ilk 11'de şans olan Ferhat ve Uğur'u yedek soyundururken genç Aydın'a şans tanıdı. Bu arada kırmızı kart cezalısı Saydun'un yerine Volkan, sarı kart cezası Hasan yerine de Aydın mücadele etti. Derbide yedek kalan Sasa İliç ile Ergün Pembe'de de Ankaraspor maçında ilk 11'de forma giydi. Ali Sami stadındaki kritik randevu öncesinde vefat eden FIFA Kokartlı Eskakem ve MHK eski üyesi Mustafa için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı. Saygı duruşunun hemen ardından Ankara sporlu futbolcuların sahanın ortasında toplanıp galibiyet yemin etmesi sarı kırmızı taraftarların büyük tepkisini çekti. Tribünler başkent ekibine dakikalarca ıslıklarla tepki gösterdi. Trabzonspor'un 34. dakikada Fatih Tekke ile attığı gol Ali Sami'ye stadındaki sarı kırmızı futbol severleri ayağa kaldırdı. Gol haberinin alınmasıyla stad bayram yerine döndü. Bu golün heyecanlı yaşayanlardan biri de sarı kart cezası nedeniyle maç basın tribünün önünde izleyen Hasan Şaş'tı. Trabzonspor Fenerbahçe maçını basın tribündeki televizyondan izleyen Hasan hop oturup hop kalktı. Mutluluktan havaları sıçrayan Şaş, Sevinç'in yanındaki kişilerin sırtını vurarak yaşadı. İkinci yarıda peş peşe gelen gol, Fenerbahçe golleri tribündeki gerilimin atması nedeni oldu. Kendi takımının maçını bırakıp televizyondan Trabzon Fenerbahçe maçını izleyen Hasan, Sarıla Civertli takımının 3-1 öne geçmesinden sonra sinirlendi ve yerinden ayrıldı. Bu arada Sarı Kırmızı taraftarlar dünkü maçta tribünler asıkları pankartlarla takımlarına destek verirken Ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Hazır Yıldırım aleyhine küfürlü tezahüratlarda bulundular. Devre arasında Hakan Şükür'e çiçek veren taraftarlar maçın uzatma dakikalarında bu taraftar size gurur duyuyor diyerek oyunculara alkışladı. Bazı taraftarların Trabzonspor formasıyla maça gelmesi dikkat çekti. Galatasaray Paf takımı dün Floryemeti noktay testlerinde oynanan karşılaşmada Ankara Sporu 3-2 yendi. Sarı Kırmızıların gollerini Cafercan ile Özgürcan kaydetti. Bir maç fazlasıyla Beşiktaş'ın 6 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Aslan, gelecek hafta İnönü stadında derbiden önce yapılacak karşılaşmada Ezide rakibini devirirse, bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek. Galatasaray Başkan Yardımcısı Adnan Polat maç sonrası yaptığı açıklamada lig bitene kadar mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi. Polat, iyi oynadık ve galibiyete ulaşmasını bildik. Lig devam ediyor. Bizim şansımız da öyle. Sonuna kadar mücadeleyi sürdüreceğiz. Futbolcularımız ve taraftarlarımızın döründü. Trabzonspor'un Ferabatçı karşısında ilk kere yönde kapatmasının kendilerini umutlandırdığını belirten Polat, puan kaybederler diye düşünürdük ama olmadı. Ama iki hafta daha var. İki ekipte zorlu rakipleri oynayacak şeklinde konuştu. Tecrübeli yönetici kupa finaliyle ilgili olarak gönlümden Beşiktaş geçiyor ifadesini kullandı. Sivri demeçleriyle dikkat çeken Bülent Tulun ise zorlanacağımızı tahmin ediyordum. Galibiyet için semişliyiz Oynanmamış maçı kazanılmış değildir. Daha iki hafta var. Biz Atatürk'ün dediği gibi zeki, çevik ve ahlaklı bir takımız diye konuştu. Şampiyonluk mücadelesinde bu maçlar konuşulurken ligin dibinde. Düşme hattında da önemli karşılaşmalar oynandı dün. Denizlispor kendevini Diyarbakırspor'u 1-0 mağlup etti. Ligde 7 hafta sonra 3 puan alan Denizli 36'da Karatoç'un penaltı galibiyet galibiyeti taşıdı. 54'te levent atılınca 10 kişi kalan yeşil-siyahlılar Süper Lig'e bir hafta daha sarıldı diye haberin başlığı bu şekilde yer alıyor. Tehlikenin kapısını çaldığı iki takımın mücadelesinde Denizli Spor Diyarbakır'ı tek gole geçip rahat bir nefes alırken rakibini de ateşe attı. 7 maç sonra galibiyet düzü gören Yeşil siyahlı ekip son iki haftaya 33 puanla girerken Diyarbakır ise 29 puanda kalarak adeta lige avlattı. Her iki takım açısından da kritik derecede önemi olan mücadelenin ikinci dakikasına Denizli saldırdı. Levent'in sağdan kornerinde Mehmet Yılmaz'ın kafası yandan avuta çıktı. 19. dakikada Diyarbakır ceza alanındaki karambolü son olarak Serahattin dokundu, Metin topu kornede tokatladı. Denizli'nin aradığı gol 36'da geldi. Recep ceza sahası içinde Serhat'a indirince Bülent Demirel penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Kıratoçvil Denizli Spor'u öne geçirdi. 52. dakikada Diyarbakırlı Muhammed'in flikinde top Süleyman Nur Engin'e takıldı. 54. dakikada ise Levent ikinci sarı kartı görüp oyundan atıldı. 36 dakika rakibinden bir eksik mücadele eden Denizli Spor rakip ataklara kalesini kapatıp 90 dakika sonunda Gülen taraf oldu. Sahadan 1-0 galip ayrılan Denizlispor karşılaşma sonunda büyük sevinç yaşarken Diyarbakır'dan gelen basın mensupları ile özel güvenlik görevlileri arasında gerginlik yaşandı. Polisin devreye girmesine rağmen Diyarbakırlı bazı gazetecilerle güvenlik görevlileri yumruklaştı. Türkcell Süper Lig döneminin bir diğer karşılaşmada ise Samsun Spor 2-0 kazandı maçını. Türkcell Süper Lig'de düşme hattında yer alan Samsun Spor sahasına konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 2-0 yenerek puanını 33 yaptı. Samsun Spor düşme hattındaki rakiplerinden birçonun galibiyetle kapadığı haftada gençlerbirliği'nin son bölümlerde gelen gollerle 2-0 mağlup etti. 79. dakikada atlan ve 90. dakikada Caner'in golleriyle 16. sırada alan kırmızı-beyazı takımın son iki hafta girilirken ligde kalma ümitlerini sürdürmesini sağladı. Bir diğer karşılaşmada ise Malatya Spor ateşi dedi. Ligin 29. haftasındaki Beşiktaş beraberliğinin ardından önce Kayserispor'u, ardından da Konyaspor'u Sporu eden Malatya Spor, Ankara gücünü 80. dakikada Seyent Kirik'in golüyle 1-0 yendi. Malatya Spor puanını 33 yaparken kazanması haline rahatlayacağı maçı kaybeden Ankara gücü 36 puanda kaldı ve 14. ile geriledi. Türkçiler Süper Liginde bu mücadeleler olurken ikincilik A kategorisinde de bu hafta önemli bir karşılaşma var. Bursa Spor, Antalya Spor. Bursa evindeki maçta Antalya'dan 1 puan bilasa şampiyon olacak. Şehir şimdiden yeşil beyazı büründü. İkinci Futbol Ligi A kategorisine son 3 haftaya girilirken en yakın rakibinin 7 puan önünde lider olan Bursa Spor'un taraftarları bugün oynanacağı zorlu Antalya Spor maçından alınacak puan veya puanları bekliyor. Zor bir sezon geçiren ve son haftalara doğru zirvedeki yerini iyi de niye garantileyen Yeşil Beyaz ekip saat 16'da Bursa karşılaşacakları Yılmaz Vural'ın öğrencilerinden alacakları puanlar tribünleri dolduracak olan binlerce taraftarına da büyük bir sevinç yaşatmak istiyor. Bursa kentli de şimdiden zafer hazırlandı. Tüm yeşil-beyaz tüm şehir yeşil-beyaz renkleri bünyedirken, kapak çarşının tavanına boydan boya asılan dev ayakta dikkati çekti. Ayrıca Bursa Spor'un Antalya ile Spor yapacağı maçın biletleri kısa sürede tükendi. Atatürk Stadyo yeşillerinde saat ondan itibaren satışa çıkan biletler için Bursa taraftarlar sabahın çok erken saatlerinden itibaren kuyruğa girdi. Bu arada Bursaspor'un en büyük timsah yürüyüşüyle günün skorlar kitabına girme girişimiyle ilgili bilgi veren idare az başkan Murat Yanıklar, yinese gerekli müracaatların yapıldığını kaydetti. Amaç ise 10.000 Bursaspor taraftarının katılımıyla rekor kırmak. Bu arada bir de Avrupa'dan bir haber verelim. İngiltere Premier Liginde bu sezon Mourinho'nun öğrencileri mutlu sona ulaştı. Mavi-beyazların evinde en yakın takipçisi Manchester United'ı devirip üst üste ikinci şampiyonluğu ilan etmesi zaferlerini daha anlamlı kıldı. Adan'ın kralı Chelsea. Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya elenen Federasyon Kupası Yarı Finan'de Liverpool'a yenilen Mavi Beyazlar Premier Lig'de ise kabus görmedi. En yakın takipçisi Manchester United'ın karşısına 9 puan farklı çıkan Jose Mourinho'nun öğrencileri sahadan 3-0 galibiyetle ayrılıp arka arka ikinci şampiyonluğu ilan etti. Perdeyi Fransız savunma oyuncusu Galassi'yle açan Londra ekibinde daha sonra maçın yıldızı Djokov saniye çıktı. Son sözü ise Portekiz'i Carvalho söyledi. Geçen sezon 50 yıllardan sonra ilk kez şampiyon olan Chelsea, grup tarihindeki 3. zaferine uzandı. Chelsea'nin başarılı hocası Mourinho, kutlamalar sırasında madalyasını taraftarları fırlatırken, sanırım artık biraz saygı hak ediyoruz, burada çok mutluyum ve gelecek sezonda takımın başında kalacağım diye konuştu. Gideceğimi söylemem aptallık olur. Karşılaşmada sakatlanarak sahayet sediyle terk etmek zorunda kalan Manchester United'ın yıldızı Rooney'nin durumu yapılan kontroller sonrasında belli olacak. Gazetelik Podcast Spor Bülteni'nin daha sonuna geldik, çarşamba günü. Fortis Türkiye Kupası'nda final karşılaşması oynanacak. Fenerbahçe ve Beşiktaş İzmir Atatürk Stadında karşı karşıya gelecek kupa finalinde. Ve bu karşılaşma saat 20'de başlayacak ve Show TV'de yayınlanacak. Son dakikaya kadar bir değişiklik olmazsa bu maçı Show TV naklen yayınlanacak. Bu maçın ardından yeni bir podcast bülteninde tekrar birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalın.